Modern Sabahla Modern Sabahla Sabahlar. Radyo Tüpraş'ın modern salalar devam ediyor. 829 oldu. Saatimiz Oktay Demirci birlikte sütüyoruz. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. Günaydın. Macera dolu, hep yeni pırıl pırıl gökyüzünün altında yeni bir haftaya başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Yahū. Sanki siz hafta sonunu burada geçirdiğiniz gibi ev sahibliği yapıyorsunuz. Bu nezaketiniz için çok teşekkür ederiz. Ama bir yandan siz de geliyorsunuz. Biz radyoya geliyoruz. Bunca senedir bizi kimse karşılamıyor ama bu sizin yanınızdaki arkadaş, sanayileri karşılamaya gitti bugün. Evet hakikaten Snyder. Snyder diye mi okuyacağız? Snyder diye biliyorum Dün ben. onun tartışmaları vardı bana da Snyder gibi geliyor. Snyder ne tartışılıyor ya daha adam? İşte gelir mi gelmez mi diye hala tartışılıyordu. Futbol dünyasında bu kadar daha gelmesiyle veya gelmemesiyle bu kadar heyecan yaratan adam görmemiştim. Uzun zamandan beri futbola ilgim azalmıştı. <gülüyor> Şimdi bu geldi gelmedi derken ben bir kez daha futbol hastası oldum. Vallahi daha e, daha futbolunu bilmiyorum yani. Ne nedir Snyder onu da bilmiyorum. Golcü mü? Futbolcu. Eee tabii canım golcü. İler, golcü. ileride oynuyor. İleride oynuyor. İleride oynuyor. Ee, arkadaşınız A stüdyosundaki e, ikinci arkadaşımız yani sevgili dinleyiciler e, siz onu Fahir Öngü diye hatta bazılarınız Fahir, fahir Öngü diye tanır. Evet. E, bugün İstanbul'a yürü e, yola çıktı. Havaalanına gideceğim dedi. Mesaj atmış bana da. Karşılamaya mı gittim? Snyder'in fotoğrafını çektiğim zaman ilk sana göndereceğim diye. Bana bana böyle değer verir. Bu bu kadar bir orada ilgili adam varken bana niye göndermiyor? E sen çok ilgili değilsin değil şimdi yani. Nasıl ben Snyder konusu açıldığından beri çok ilgiliyim geliyor mu gelmiyor mu diye. Ben onun sohbetini bile yaptım. Kimle yaptın? Biz de yapmadın herhalde. ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben dükkanı birisiyle yaptım Snyder'ı. Şaka yapıyorsun. Valla. Ya. Ne zaman? Dün mü? Hem de şu cümleyi söyledim. Ee, borsa'ya haber verdiklerine göre <gülüyor> Bayağı da hakim Herkes de her dilden konuşuyor. Çok hoşuma git gitti değil mi bu cümle Valla çok, çok hoşuma gitti Adam doğru söylüyor dedim masadan bir başkası O o kadar hoşuma gitti dün ki Dün mü? Dün tabi Çünkü dün borsa'ya ver Diğer haber verdik şey Zaman vermek istemiyorum Daha tam belli değil de şeyler Ve ben o adam doğru söylüyor lafından sonra Masadan apar topar kalktım çünkü yanlış bir şey söyleyerek o bütün havamı bozabilirim. Çok iyi yapmışsın ege. Seni tebrik ediyorum ve yanaklarında öpüyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. İki ve haftadır konuşluyor vallahi ya. Snyder'in gelip gelmeyeceği. Beni heyecanlandıran kısmı şu şu yani ben ikisini de seyretmedim sayacağım isimlerini ama seyredenlerin ne kadar zevk aldığını biliyorum. Bir Hacı'yı Galatasaraylı olsun olmasın herkes böyle bir zevkle seyrediyor. Hiç seyretmedi ya. Gelmeden Seyretim. önce mi seyretmedin Galatasaray'a? Seyrettik ya beraber. Seyrettik, seyrettik ya. Seyrettik mi? E beraber maçlarını, beraber şey... Aa, o zaman Hacı'yı seyretmişsin. UEFA Kupası'ndan aldığı maçlarda... Ha tabii doğru. O ne yani Hacı? Kaç sefer. Bizim, Sizin evde bizim seyrettik Bizim de UEFA Kupamız var dedirten maçlar mı? Onu e, seyrettim. Bir de Alexis mesela. Alexi de sadece Fenerbahçeler değil herkes seyretmeyi seviyordu. Bu kadar fırtına koptuğuna göre bu Snyder'i de... Zevkle sevecek insanlar. Ya da öyle mi o nedir bilmiyorum şimdi. Öyle görünüyoruz. Çok mu iyi bu adam? Bunu herkes çok... biliyordu. Bir tek bana mı söylemediniz? Yani siz? iyi. iyi bir futbolcu ama çok sıfatıyla çok para aldı. Öyle söyleyeyim. yani evet. O cümleyi kurmamız daha doğru olur. Çok para aldığını biz biliyoruz. Herhalde o kadar para veren adamlar çıkaracağını düşünüyorlardır. Parasını. Bu futbolcu para... parasını nasıl, nasıl çıkarıyor? Nasıl? İkimizin de aynı anda soruları oldu anladığım kadarıyla. <gülüyor> İkimizin de ortalık gelen soruları var da. Ee, sen senin sorundan başlıyordu. futbolcu Buyurun. parasını nasıl çıkarır? Teşekkür ederim. Ee, çalışarak. Bu tip bir cevap mıydı senin? Hocanın sözlerini dinleyerek, değil mi? Ee, yani nasıl çıkarır ne demek ya yani? Yani işte? şimdi mesela Barcelona içi şey diyorlar. Onu böyle toplu takım olarak şey yapabiliyorum. 100 milyon euro mu diyorlardı? Öyle bir şeyler vardı Barcelona için. Az bile söylemiş olabilirim yani. Bilmiyorum borsa, borsaya bildirilen fiyatlara hakim Hı. olan sizsiniz. Yani 100 milyon euroluk bir takım kurdun diyelim tamam. yıldızlardan. Tamam. O takım 200 milyon euro kazanıyorsa dersin ki iyi yani çok güzel bir de iki yaptık güzel yaptık falan dersin yani. Tamam. Tek tamam başına futbolcu mu nasıl şey yapıyor diyorsun? Tek tek nasıl yapılıyor hani o 100 milyonun içindeki 20 milyonluk bir adam onu alsa. Ya zaten hiçbir futbolcu giderken parasını çıkardı iyi ki almışız diye gönderilmiyor ki. Verim alamadık mi? falan deniyor. Ya da verim çok verimli. İşte verim mantıklı. dediklerini Ya da bire çok seviyoruz kaç... falan filan diye. Böyle söyleniyor yani. Bire bire kaç Mesela bir şey. Alex... O gizli hesap, o kapılar arkasında yapılan gizli hesaplar. Ya Alex'le ilgili hesap yapılırken şeyi bile hesaba katmışlar. Yani o adamı aldık biz. Hem maçlarda gol atıyor hem de sırf onun forması satılıyor. O sırf formana parasını çıkarırız bunu falan diye de düşünmüşlerdi. Bak mesela evet doğru galiba o tip hesaplar Böyle var. Yıldız Form... oyuncunun bir şeyi vardır yani. Forma forma şeyi var ondan sonra. bu Snyder kaç numaralı formayla gelecek? Bunun formasını basıyorlardır. 11 miydi ya? 11'di. Dün, 10, 11 dün biri miydi? Twitter'da üzülüyordu ama. 10 olması i̇şte... gerekmez mi ya Yıldız'ın? 10, 11. Onlar ben öyle kay, biliyorum. Çok yani... net, net kaydısı olan şeylerdi İlge. Ee, ama dün biri Snyder... Adeti kim çıkardığını bilmiyorum da Maradona... Ondan sonra Maradona'ya özenerek yetişen kuşak... Ondurum belki ya. 10 numarayı Olabilir, 10 olabilir, olabilir. Inter'li forması elimde kaldı. Daha yeni almıştım diye üzülen adam vardı. Hadi ya. Karakterde. Çok haklı. Çok haklı gerçekten. Inter forması arkasında Snider yazan. Ne yapacak o adam? Onunla Galatasaray maçına gitse olmaz. Olmaz tabii. Onu giyemez olmaz giyse olmaz ne yap ne yapacak ne olacak belli değil yani ee, ama tartışmalara forma... bak ne kadar güzel şey yıldız futbolcunun getirdiği şey <gülüyor> Forma e, geliri bir doğru söylüyorsun ondan sonra mesela Şampiyonlar Ligi'nde oynarsın mesela adam bir gol atar sanki o bütün maçı almış gibi şey oradan hesap yapılır o eklenir altına diyeceğim de öyle bir şey de kabul yani şimdi maçlara ilgi azalmıştır da <gülüyor> yıldız oyuncu gelince millet koşa koşa maçları gidiyor diye. E sadece, Maçların biletleri zaten yılın başında satılıyor falan gibi durum. Herkes kombine kombine almıyor mu biletleri? Ya böyle? sadece Hacı'yı sadece Alex'i izlemeye giden canlı canlı izleyelim diye stadyumda olalım diye evet. bilet alan pek var kişi vardı. Alex'i yani. dünya gözüyle görelim diyen çok arkadaşım vardı. Fenerbahçeli bile değillerdi yani. 2-3 kişi mi? Kaç çok dedin? bizim yani çok insan vardı da Bizim konularda geçen kişi hep aynı kişi <gülüyor> <gülüyor> neyse hoş gel Snyder'e ee, Snyder, ee, ilk gel maçta da ilk derbide de forma giyecekmiş Snyder hayırlı başarılar diliyoruz ee, Bu bilgiyi neymiş, biliyor muydun? neymiş ilk derbisi onu bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> birisi unuttu tweetini çevirmiş de aa gelir gelmez derbi varmış inşallah maça çıkarım falan gibi bir şeyler söylemiş Sen ne derbisi olduğunu yazmamış Fenerbahçe falan maçı mı var acaba? Bilmiyorum onu e, dinleyicilerimiz bize aktarır. Bakıyorum çünkü bulamıyorum. E, gel, gelince herhalde şey olur ya. Bir, ama ben şeyi hatırlıyorum. Geçen hafta Snyder'i karşılamaya gidenler vardı havaalanında. Ellerinde formalarla, bayraklarla. Evet o çünkü şey... Bir televizyonda bir spiker rısınçın, galiba. dalgası Geliyorum. geçen hafta başlamıştı Snyder geliyor dalgası. Ya dalgası başlayabilir de dalga derken Furya anlamında. Furya anlamında. Yani o, Snyder o... dalgası Türkiye'yi vurdu geçen haftalarda geliyor diye ya geliyor diye başlardı şu geliyorsa saatte herhalde gel bugün geliyor, demeden, geliyor diye mi gittiler onlar şu, ne bileyim işte şu saatte geliyor falan diye net bir bilgi olmadan havaalanına gidilir mi gidilir Snyder geliyorsa gidilir efendim geçen hafta gidilmişti ee, bayağı da mutlu dönmüşlerdi yani Atatürk Havalimanı'ndan yani öyle Gelmemişten... gelmedi ya falan diye değil la la la la döndüler yani şimdi bu da bir bugün... takımlar sır nispet de var yani var tabii, evet, biz getirdik diye evet. demek ki bu futbolcu seviliyordu ki yani şimdi sonuçta Türk takımlarından birinde olmayınca bütün takımlar adama eşit mesafede tabii. Intel'de oynayan bir adam tabii, evet. yani sonuçta Intel Galatasaraylılar tutar efendim. çok öne çıkan Öyle bir şey özelliği yok. yoksa yani evet, eşit mesafede evet. şimdi böyle bir e, kıskançlık falan biz getirdik getirtemediniz getiremezsiniz falan tartışmaları da oldu galiba onda da bir furya vardı e işte ondan bu kadar uzun sürmesi şey oldu zaten Konu, konu konu konuyu açtı. Neyse bugün bağlandı e, konu. Daha doğrusu dün. Bugün de öğleden sonra 3.30'dan... E, Payrolünç karşılayacak. Payrolünç karşılayacak. Fotoğraflarını paylaşacak. Yarın anlatır artık. Biz de paylaşacağız. Evet. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sana severler buyursunlar efendim. Neler oluyor neler bitiyor? Yahu Snyder'den başka konuşulacak <gülüyor> konu yok mu ya? Memleketten değil mi? <gülüyor> Snyder deyince Alıç'ı da olduk. İstemeden de olsa. <gülüyor> Ona benzedi değil mi çünkü biraz? Maalesef. Maalesef. <gülüyor> maalesef. İkinci Obama dönemi başladı. Hadi bakalım hayırlı olsun. Neyle başlıyor bu? Yeminle. Yeminle başlıyor. Yemin billah etti dün. Biraz ee, geç etmedi mi yemin ya? Ya öyle. Şimdi e Eski yemin geçerli dediler Ocak ortasına kadar herhalde. Otobüslere binerken geçerli. Yani yine başkan olarak binebiliyorsun ototobüslerine falan. Ama devlet yönetmeye geldiği zaman. Nine, nine demiş. demiş. Ne biçim bir ülkesiniz siz diyorsunuz nine diyorsunuz. Eee demiş ve kaçarak uzaklaşmış <gülüyor> orada. Bunu dedikten sonra şimdi şöyle Kasım e, ayında yapılıyor biliyorsunuz seçimler. Hı hı. Ondan sonra e, 20 Ocak'ta da e, şey yapılıyor. E, yemin töreni yapılıyor hep. Her zaman böyle Amerikan seçimlerinde bu. Evet doğru. Şimdi 20 hatırladım. Ocak pazara pazara denk gelirse yemin töreni 20 Ocak'ta yapılıyor. Ondan sonra gösteriler pazartesi günü yapılıyor. Pazartesi günü gösteriler mi var şimdi? Şimdi dün yemin yapıldı. E, i̇şte ailecek çıktılar. Ee, Michelle babanın tuttu. Ben de bu Amerikan devletini yönetmezsem şerefsizim diye bir yemin, değil mi bu? Yani gibi. Onun gibi yani. Ya bunun zaten şeyde kurucu babaların yemininde çok daha ağır ifadeler varmış. Venetiyenin falan diye böyle başlayan zaman içinde tabii ki şey yapmış. tabii ki e, diplomatik dile kavuşmuş. <gülüyor> Çünkü evet. onlar ne yaptılar böyle bir iç savaşın ardından yapılmış bir şey olduğundan böyle bayağı bir Bunlar şey o, o savaşın şey heyecanıyla, heyecanıyla dile, dile dikkat etmiyorlar. Dile vuruldu falan böyle bir bayağı evet. bayağı bir ağırardı yani. Ondan sonra e, yavaş yavaş oturdu. ...ve işte en son halini... <gülüyor> ...en son halini aldı... Ee, ...şimdi... ...hiç şaşırmadan... ...yemin billah etmiş Obama... ...hiç sefer, şaşırmadan... ...hiç şaşırmamış... ...ama ikincisi tabii... ...ikincisi olduğu için şey midir diyorsun... ...e biraz daha çalışmıştır yani... Ee, ...kutlamalar bugün... ...kutlamanın ne oluyordu ben hatırlamıyorum ya... ...ne yapılıyordu kutlamalarda... ...bugün o... bir şey ne olacak... Şark, şey ...şarkıcıların çıktığı mu muydu... ...işte Will Smith gelecek... ...ondan sonra... E, ...bütün sanatçılar gelecek... Onlar alkışlayacaklar falan. Ne yapacaklar abi? Kokteyl mi? Kokteyl tipi bir şey olur herhalde. Mitit köfte. Aman adıları. Robert Downey Jr. gelmesin de. Öyle bir şeyler olacak. O, o öyle. gelir siz çünkü. Oprah gelir. Or ha, Oprah gelir. Oprah gelir. Ha, dur bir dakika burada bir... Tamam Lady Gaga geliyormuş. <gülüyor> Salı günü Beyaz Saray çalışanları Balos'una katılacağı belirtilmiş Lady Gaga'nın. Ondan sonra ee, kutlamaların çoğuna yetişmeye çalışacakmış Obama. Ondan sonra başka ikinci dönem kabinesine atadığı John Kerry ve Chuck Hagel gibi isimlerin falan filan. Diye, başka ee başka sanatçı yok mu demişler. Sanatçı yok abi, abi. Sanatçı yok. Bir Lady Gaga var demişler. Lady Gaga dışında da başka bir şey yok. En son 12'te de Abacish çıkacak. Ha, balkon konuşması yapılıyor bugün. Tamam. Yapılıyor mu? Tamam. Yapılıyor. Platform konuşması diye geçer biliyorsun. Doğru, orada balkon yok. E, platform var, doğru. Balkon çünkü ikinci dünya savaşında Mussolini'nin icat ettiği bir şey. Evet anlaşılsın diye ben biraz bir şey susdun. Evet. evet buyurun efendim. Bugün platforma çıkıp konuşacak aman dikkat diyoruz. Bu arada e, bir de şey var onu sen gördün mü ya? Yukarı doğru kayabiliyor musunuz? Galiba bu da... E, Yukarı yani doğru kayabiliyor musunuz dediğin ne? <gülüyor> literatüre girecek. Obama'nın şeyi mi? Yarışma ya, şeyi mi? Yok Obama'dan ülkemize geldik. Geldik. Evet, evet. Amerika'dan ülkemize geldik. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i biliyorsun. Biliyoruz. Ee, arama kurtarma ile ilgili bir toplantı için Uludağ'a gitmiş. <gülüyor> Pek öyle bir şey yok ama yok ama fotoğraflarda. Kayak dersi olan çocuklarla konuşmuş. Onlara böyle demiş. Yukarı doğru da kayabiliyor musunuz? <gülüyor> Yukarı doğru da değil. Yukarı doğru kayabiliyor musunuz? Demiş. Şaka olarak mı demiş yoksa anlamaya çalışarak mı? Bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Yukarı kıyamış. Şaka olarak demiştim ben de toplayalım durumu. En evet, azından abi. ne kadar toplayabiliriz bilmiyorum da. Şakalara devam diyoruz. Şaka olarak devam etmiş. Bu arada e, Ayda'nın babası konuşmaya başladı. Hadi bakalım. Ayda kim? E, Robbie Williams'ın e, biricik, biricik eşi olan Ayda Field. Ha tamam doğru ya onun eşinin o da Ayda'ydı. Evet. Bebeleri olmuş muydu ya? Oldu tabii. Oldu değil mi bebeleri? Hı -hı. Ee, ...babası babası demiş ki... ...beş kez evlenme teklif etti de... ...beşincide verdim demiş. <gülüyor> Pişirmiş ya. Türk mü onun babası? <gülüyor> Türk. Haldun Bey. Haldun Bey. ah ne güzel. O zaman Haldun Roger... Williams olacak. <gülüyor> ha torununun ismini... <gülüyor> <tık> ...büyük ihtimalle. <gülüyor> Ayda beşincide evet dedi diyerek... Ee, bir, ...bir takım ilişkilerin... Ee, ...sırlarını açıklamış. İlk dört teklifini kabul etmemiş. Beşincide evet demiş. Eee... Öyle de bir gelişme fotoğraflarıyla da süslenmiş. Be, kaç sene, bak 3 sene geçti evleneli. Anca sıra geldi adama konuşmak için. Gündemde bir boşluk bekledim demiş. Mikrofonu uzatıyorlar. Halbuki ilk başta ver mikrofonu. Var tabii canım ver şimdi kim sorun. takar adamın ne dediğini yani burada bütün İngiltere kraliçenin bebeğiyle yani prensesin bebeğiyle ilgilenirken 25. de 10. de 15. de. Robby bana baba dedi diye de devam ediyor. Bak ba Baba de bana demiş. <gülüyor> Robbie. <gülüyor> Şu anda demiş sorun heyecanı yaşıyorum bakalım demiş. Teodora ismini vermişler ya bebeklerine. Teodora. Aa, Aa doğru. Evet, daha onu önce bunu doğru. Teodora Teodora, Torun... Teodora. Teodora bu yana diye de şarkısını yapmıştık Yapmıştık evet aynısı. Ben Hiç utanmadan da bir kez daha tekrar ettik aynı şarkıyı. Ee, ondan sonra e, baba demiş ona ondan sonra orada. Efendim yavrum demiş şirketle da, ilgili demiş. önemli bir karar alman lazım demiş. Demiş ondan sonra sarılıp öpüşmüşler. Aa, iyi, iyi yani öyle mutlular ya. Maşallah diyelim yani Bakıyorum bütün dünya mutlu bu vallahi arada. Vallahi herkesin ailelerinin etkisi midir, bilmiyoruz ama bakayım. E, Mustafa Sandal, Emine Çift'i al 5. yıllarını kutlamış evliliklerinde. Nasıl mutlu fotoğrafları var. Ne kadar güzel. Oh vallahi bravo ya. Ondan sonra bakayım başka kimler mutlu? Bakayım. Herkes mutlu. Vallahi helal olsun ya. Sevgili dinleyiciler, bu güneşli günde mutluluk haberlerini ardı ardına sıralıyoruz size. Bir mutluluk haberi daha alalım. Verelim mi bir mutluluk bir tane haberi? tane daha ya. Bir mutluluk haberi daha verelim. Ee, şeyi vermiş miyelim ya espriyi? Hidris Naimşahin. Verdik o, o mutluluk zaten mutluluğumuza iyice mutluluk. Yukarı doğru da kayıtmalı. O, o sabit değil mi? Ya vallahi. şimdilik bu kadar diyelim o zaman da. Fazla mutluluk da çünkü böbreklere zarar diyorlar sevgili dinleyiciler. O yüzden sizi sabah sabah fazla da coşturmamaya çalışıyoruz. Coşturmayalım yavaş yavaş hafta başı çünkü. Yunanistan'da şey yaptıracakmış o da bak mutlu. Halit Ergenç ne yaptıracakmış? Halit Ergenç çok mutlu Yunanistan'da da evi yaptıracakmış. Ay ne kadar güzel. Yunan dağları, Olimpos'un tepesinde yaptırsın o kadar sakalla. Artık o kanuni oynadıktan sonra Zeus Keser onu başkili hangi rol keser yani? Meteora bölgesinde. Şimdi bir düşün yani kanuni oynadı. Evet. O kadar sakala yatırım yaptı. Bundan sonra ne oynayacak? Karısından... Sinan Karahan'a dönecekti. Karısından, <gülüyor> karısından boşalan adam rolü oynayamaz yani. Sinan Poşu'nun Orada şey, oradan dediğin Sinan Karahan işte. Evet işte değil yani mi? o role dönebiliriz. olur mu mi? Sinan Karahan da çok zengindi. Çok zengindi de yani o... Çok, çok... zengindi evet. de onu şey yaptı. Anca Zeus baklar. Ee, vallahi bundan sonra ne oynayacak bilmiyorum. Son bölümü müydü Muhteşem Sana Senden doğru bir cevap alacağımı çok ümit etmiyorum ama... Snyder geliyormuş. <gülüyor> o cevabı vereyim ben. Te Bu arada biz niye Antik Yunan'ı seyretmiyoruz ya? yani düşününce şimdi antik günah dediğimiz olaylar çoğu zaten şeyde geçiyor bizim yakada geçiyor yani olayların. aslında esas orada şey ne derler ee, rezaletin birini bir para tam televizyon izleyicisinin görmek istediği şeyleri izleriz antik Yunan şeyinde kimsede e, ecdadımız böyle değil demezler benim ecdadımız değil diye o durumu da var Böyle bir şey olsun istiyorsun sadece ya, biraz sen. çocuklar bunu şey yapmasın derler Çocuklar tane olmaya özeniyor. Ya yani Tanrı ol Ya bırak onları düşünme. Zaten onları yaşıyoruz. Niye sen onları öngörmeye çalışıyorsun? Ya ne kadar müşahedeceğiz ya izle onu? Boş ver sen yap. İzlemez konu ya. İzleriz tabii ya. İzlemez bir. Ayarlasınlar bir şekilde. Onu izleriz. Önce bir daha evini bir yaptırsın da Halita genç. Oradan oraya, oradan oraya oradan bir havaya girsin, rolüne bürünsün diye. Oradan oraya, oraya koş tutma. adam yoruldu çünkü yani. Yoruldu. Ee, son bölümü olup olmadığını bilmiyoruz çünkü sevgiyle izler Snyder geldiği için. Ee, Gündem, gündem'de şey bazı mı? sapmalar oldu. Ee, onu tam bilmiyoruz ama Alit Ergenç'in e, Muhteşem Yüzyıl dizisi Yunanistan'da da ilgiyle izleniyormuş zaten. Heh, daha evini yaptırdıktan sonra rahat yani, rahat şey Biliyorlar. Ondan sonra bir Yunanistan Ziyareti sırasında köyü görmüş. Ben demiş burada demiş e, Şey yapmak istiyorum demiş. Bir demiş şale inşa ettirmek istiyorum demiş. Şale mi demiş? <gülüyor> Herkes bir bakmış. Ne diyorsunuz falan filan diye. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> Daver. Ha, değerli. Evet, şey, evet. Daver ondan sonra kafe restoran olarak işletecekmiş. Hadi canım. Vallahi. Aa, ne kadar? Güzel. Şale Manjero mu diyor? <gülüyor> şale Manjero kaçtan verecek <gülüyor> acaba tostu? Ay, Maryam köyünde büyük bir arazi almak için e, girişimlere başlamış. Daha yani araziye alacak. Ondan sonra yaptıracak. O biraz sene sonu bulur gibi. O Yunan ama. basınında vardır şimdi espriler. Kanuni bir kez daha geldi falan filan. Yok ya bu yok soru ya. O, ya o ülkede biraz şey ya şu aylar. <gülüyor> Boş, boş mu diyorsun? İş güç yok orada da anladığım kadarıyla. <gülüyor> Kesin yapmışlar bu haberi. Tepedelenli Ali Paşa'nın efsane hazinesinin gömülü olduğu yer olarak anılıyormuş. Tam bu Heh. seçtiği yer. Tepedelenli Ali Paşa'yı biliyorsun. Çakal. Zaten orada böyle inşaat işte falan filan temel töreni derken arazinin parasını hatta şey evinin parasını da çıkar. İkinci kepçede. Nasıl karar veriyor acaba ya? Ben buradan bir yer alayım diye mi karar veriyor bakarken? Ha, o tarafı değil de şu tarafı düşünürseniz orada hazine var diyorlar. Kim o yanındaki kim bir de ya? Eşi dost, arkadaşı yok Sizli bizli sizde bizde da pargalayı bar, da bozdurdu kimle dolaşıyor onu da bilmiyoruz kim, kim var yanında öyle diyen ya Halit yürü ya Allah aşkına gel bir bakarız ondan sonra gel falan diyen adam yok mu bunun yanında ya ben şimdi hani yoksa çok güzel olur Halit Paşa diyorlar ne diyorlar ya yani? şey yapıyorlarmış ya bu Erol taşı falan ne pis adamsın sen diye taşlıyorlarmış evet o da şey diyormuş hatta böyle bir şey vardır bilmeyenler için onu da. Ona, bana taş attıklarını da onlar bana ekmeğimi atıyor esas falan dermiş. Yani evet, o kadar iyi e, inanmışlar ki demek ki ne kadar güzel falan dermiş de. Ben şimdi o kötü karakteri taşlayacak kadar böyle dizi dünyasına e, kaptırmadım kendimi ama yine de bir dizide düşman olan insanları dışarıda aynı masada yemek yerken görünce bir rahatsız oluyorum. Ona biraz oyuncular dikkat etseler o dizinin Hayalini biraz daha dışarıda da yaşatsalar daha güzel olmaz. E dikkat ediyorlar. Teşekkür zaten. ederim. Dikkat ediyorlar onu Şimdi ya. mesela bu park alanın dizi bitene kadar bir sene, iki sene ortada hiç görünmemesi lazım. Öldüğü için. Evet. Yani alay eder gibi şimdi hemen iki hafta sonra başka dizide çıkarsa çok bozulacağız. O zaman sen bu şartlarını belirle de. Ona göre bütün oyuncular şey yapsın. Öldükten yani sonra bayağı bir ölmüş gibi. Yani son demin, bölümden işte önce bak, gitsin makarnaları alsın. Mesela bunu bu örneği yeni verdin. Yani az önce şey diyordun. E, beraber yemek yemesin, küsler diyordun. Şimdi verdiğin örnekte ölüler lütfen dizi sonuna kadar çıkmasın dedi. Yani yani, kötü. Mesela dizide aşk yaşayanlar biraz dışarıda da beraber görünsünler. Biz o hayali şey yapalım. Ondan sonra düşman olanlar dışarıda da düşman olsun. Biri geldiğinde diğeri çıktı falan gibi haberler okuyalım. Ölü adam biraz ortada görünmesin. Ya e, aslında doğru. O zaman ben de bu listeye şunu ekleyeyim. Lütfen iki diziden mesela başka başka birileri bir yerlerde buluşup bir şeyler He. yapmasın. O da çok saçma reklamlarda bir şey mesela özellikle. Çünkü ne oldu? Necati Şaşmaz'la e, o hanımefendinin adı neydi? E, şeyin Bihter'in kardeşini oynayan. <gülüyor> evet. O hanımefendi şeyde de muhteşem yüzyıl'da da rolü var. E, o beğendiğim sahne. Onlar oynadılar ondan sonra ilişki sırasında sonra bir reklamın uğursuzluğu mudur nedir? Bitti ilişki bitti ne ilişki. oldu? İlişki bitti. Biz de böyle Mutlu malgün oldu, kaldık. Malgün lütfen bu tip şeylere lütfen dikkat edin. Duygulandığıma teşekkür edelim bu arada. Muhteşem Yüzyıl'ın son bölümü bu değil demiş. Daha demiş Şehzade Mustafa ölecek diye bize hatırlatma yapmış. Onu da demek ki ortadan. O şimdi gitsin makarnaları alsın. Kim? Şehzade Mustafa. Çünkü aldım. öldükten sonra biraz piyasaya çıkmasın. Hakikaten yani apartmandakiler bir şeydesin. İşte mesela o öldü. Şehzade Mustafa sakız reklamında oynuyor şimdi. Heh. Şehzade Mustafa'yı oynuyor. Adamın boyacaklar cakkada cakkada sakız çiğniyor gibi bir durum var. Ondan sonra sakızda göreceğiz onu. Zaten onun pek bıyıkları da yok dizide. Dikkat et Tisan. Bıyıkları yok ama Adonis yani baba, Adonisi var. Adonisi. Babasının sakalını düşün. Bir de Şehzade Mustafa'nın sakalını Ya şey. Bırak Adonisi var diyorum sana. Adonis dedi. Ha, Adonis ya. baklavaları. Adonis Bak Bakla baklava. Sovyet tipi baklava adam bir, bir mertebe üsttedir Adonis. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar, Modern sabahlar devam ediyor. Seviyorsanız severler buyursunlar. Aynı ya. Aynı yani 50 senedir aynıyız demiş. 50 senedir aynı güzellikte. Önemli olan o. Çünkü Boğavi de mesela bir yeni şarkı yaptı. Daha onların 50 senesi olmadı ama biz de artık Yavaş yavaş demişti doğru ee, bıktırdı demiş Maria Carey'den bıktı bütün dünya bıktı anladığım evet kadarıyla. Ama. Hakikaten öyle. Ee, şimdi yani Rolling Stones dedikten sonra gerçi kademeli geçiş yaptık bonjour dedik Maria Carey diyoruz. Doğru. Şu anda Polonya maden suyuyla içebiliyorum sadece ben çayımı arkadaşlar bunu lütfen bir artık yazın bir kenara diyerek bu, azarladıktan sonra bu bilgiyle sonra... Bir, şey, bir yere varmaya çalışalım lütfen demiş <gülüyor> Avustralya'da konser vermiş de ee, bıktırmış. Hakikaten organizatörleri bıktırmış. Her yani bu Türkiye'ye gelen ünlülerin bu tip isteklerinden dolayı böyle haberlere alışkınız da. Avustralya'daki bir konser için Avustralya'daki adamların da hiçbir yani tamam dünyadan uzaksın da hiçbir kafan çalışmıyor. Ne espirisi var yani? Maria Kerin mi? Karen artık. Abi belki bir inşaat firmasında oynayacaktır Avustralya'da. Doğru. Yani onun için gelmiştir. Gelmişken de bir konser verirmiş. Abi Aborjin türküsüne yeni sözler yapmışlar. <gülüyor> bu merangı atıyorum. Hava ya, yani değişik düşün yani. Mesela gelir organizör Maria Hanım böyle e, bir cep telefonumla sizin e, şu gün üzerindeki <gülüyor> günündeki fotoğrafınızı veya videonuzu bunu efendim daha sonra şey yaparız falan diye böyle anlaşmalar yapılmıştır. O, o arada da, da şey olmuştu. O yani. da zaten işsiz bu aralar. Atlamıştır üstüne. Bebekleri var gerçi. Yani aslında e, kaç yaşında oldu? Bir yaşında olmadı galiba. Ya da yeni geçtiler. Bilmiyorum ikizleri var diyebiliyorum ben Maria Karen'in ama. Maria Karen bir zamanlar güzel de bir kadın olarak. Yani sadece sesiyle değil. Fiziyle de çok etkileyiciydi. Ama maşallah şimdi ünlüler güreşiyor programına. Kaç defa teklifte bulunmuşlar. Hı hı. Henüz ben hazır hissetmiyorum kendimi. E neden? Cristiana Aguilera'yı gördü. Korktu çünkü. Pe yani çok özür dilerim. Değil. ...sesimle gündeme gelmek istiyorum demiş. Ben onu Maria Curry'i gaza getirmek istemem... ...yayın yoluyla ama... ...ben öyle duydum. Christina'yı gördü... ...gözü korktu diye. Ve aslında Yağı rahat verdim. yer yani. Christina'yı mı? Tabii canım. Maria Carey ...herkes ya şu anda piyasadaki. Christina'yı biraz zor gibi ya. Zor mu diyorsun? Biraz zor. <gülüyor> Gördüğümde biraz zordu yani. Ee, ama kap iyi kapışırlar. İyi kapışırlar gibi geliyor. Soyunma odasında iki sıcak hava... ...nemlendiricisi... İki hava temizleyicisi uzun yapraklı bitkiler olsun istiyorum demiş. Uzun böyle yapraklı. Dön <gülüyor> dönüm Dönem ödevi gibi şey istiyor ya. Uzun yapraklı bitki. Nereden bulacak şimdi Avustralyalı organizatör onu? Ee, ondan sonra iki vazo dolusu beyaz gül istiyorum demiş. <gülüyor> de dört dam acana da istiyorum. İçin Ülkeye <gülüyor> <yanıyor> demiş. <gülüyor> 56 bin kişi kapasiteli e, stadyumda vermiş konseri. En son şeyde hatırlıyorum en son değil de en garip istekler galiba e, Pavarotti'ye aitti değil mi ülkemize geldiği zaman? Hiç hatırlamıyorum ben Pavarotti'nin ne istediğini. Özel tuvalet falan diye konu olduğunu ben hatırlıyorum. Klozet. O ama onun isteği olmayabilir. O yani konser salonu ya bu adam kırar bir güzeldi sağlam tuvalet yapalım demiş olabilirler. Biraz kiloluz uydu rahmetle. O zaman öyle haber olması çok ayıp olur mu canım. Kendi isteği diye ben şey yapıyorum da... E, Rahmetli. Pavarotti'ye de rahmetli dedik biz. Çünkü en son Seda Sayan programında Grace Kelly'ye rahmetli dedi. Hadi ya. <gülüyor> biz de gerçekten sabah sabah Egi. Onu anlayacak diyoruz. Ee, böyle bir şey. Ondan sonra bakıyoruz. Biraz da ülkemize dönelim istersen. Hay hay buyurun efendim. Ülkemizde ne e, konserler olacak? Ne şeyler olacak? Onlara bakacağız. Ülkemize heyecanlı slash'ı bekliyoruz. Bekliyoruz değil mi ya? Miles Kennedy'yi de alsın, güzel kebabını üyesin, konserini versin. Türkan Şoray'dan açıklama geldi. Albümü çıkıyor Türkan Şoray'ın. Türkan Şoray kanunlarını yazsam yeniden. O tip bir şarkı da olacakmış. Ee, kitabı imzalarken ben demiş, e, yeni demiş, albüm yapmak istiyorum demiş. Bakalım ne olacak demiş. Aa. En birinci koşarak alacak olan kişi şu anda yani açıklıyorum beni. Onu söyleyeyim. Hiç almayacak kişi büyük belki bulursam indiririm. Benim. Ben <gülüyor> gider alırım. Ee, Türkan Hanım. Bekliyoruz efendim. Ee, diyerek bir ünlü şeyimiz olsun ya. Lütfen yani hastasıyız sonuç olarak Türkan Şoray'ın. Hastası ol canım. Aa, ben bir şey demedim ki niye alıyorsun demedim. Güzel güzel dinle. Dinleyeceğim. Alacağım ve dinleyeceğim. Bu arada bir şeyler vardı ya. Onu Stüdyodan gazetelerim çalındı resmen. Ankara'nın göbeğinde gazete rezolatı. <gülüyor> ee, dur. Ne bu? O neymişti? Işte? Ee, Justin Bieber. Justin Bieber biliyorsun. Justin <gülüyor> Bieber Lake. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Justin Bieber Lake. <gülüyor> Ee, Instagram'daki 5 milyon takipçisine Bieber'cılarla Directioner'lar şey yapmış. Bieber Bieber'cılar. Ha ne yapmış? Girişmişler mi? Mi? Girişmiş mi? mi? Öyle bir şey vardı Twitter'da. bir Fırtınalar dönüyor. Wow, gördüm ben de onu da şimdi hatırlayamadım. 5 milyon takipçisine Popos'un fotoğrafını yollamış. Justin Bieber. Justin Bieber. Hı, tam da yani Popo'da değildi. Yani... Bu Justin Bieber esrar kişi olduğu ortaya çıkmadım ya. <gülüyor> en son daha öyle bir fotoğrafını gördüm. En sahnede kustuğunu ben hatırlıyorum. Yani içme bunda efendim apçılık otçuluk bununla orasını da burasını da bu temiz yüzlü pırlantaki gencimiz değil mi bizim? Ee, öyleydi ama artık yavaş yavaş Justin Bieber da büyüyor. İşte ergenlik yani. şeyleri başladı yavaş yavaş. Zamanın durduramadığı. Sivilceler onu. çıkmadan önce son numaralarım demiş. Ya dur havlu bir lafet çektim ya. Tamam, Zaman İnsanoğlunun zamanı durduramadığının en büyük göstergesi Justin Bieber <gülüyor> Justin Bieber'ın büyümesi 86 bin kişinin beğendiği fotoğrafı silmiş daha sonra Bir şey soracağım ee, Şu Toposunu anda Justin fotoğrafı. Bieber hayranları derslidir falan değil mi? Ben kimsenin benim saçımı çekmesini istemiyorum bir yaştan sonra Nasıl yani? Bieber'ımıza laf ettik girizekalı. Diye Olabilir ya. Bieber'ın hepimiz hastasıyız canım o ayrıca da. Valla Justin Bieber hayranı var mı diye soruyor sanki kendi kendine. Var tabii Türkiye'de yani Aa. öyle bir. Çünkü ben onu Jennifer Lopez için düşünüyordum. Jennifer Lopez konseri ne acaba kim gidecek ya Türkiye'de demiştim. Sadece inşaat firması için geliyor diye düşünüyordum. <gülüyor> Gelmişken hani konser de vereyim diye. Bayağı bir yani. Neden oldu? Olay oldu Jennifer Lopez konseri. Ee, ve bayağı da giden oldu Gide, gidip de anlatanlar da oldu yani e... Jennifer'da Jennifer diyenler oldu sanki çok Jennifer ne yaptı diye merak eden vardı demek ki o yüzden Justin Bieber'da Justin Bieber zaten şey olur Justin'imiz Bieber'imiz ayrıdır Justin'imiz bir Bieber'ımız bir Amerikalı bir hayranının konserde sağır olduğu gerekçesiyle açtığı 9 milyon dolarlık tazminat davasını kazanmış Justin Bieber ne demek o Ha konserde yani, sağır olmuş. Yani saçma sapan bir dava oldu ortaya çıktı. Yalnız ben konseri bir Bieber'ı görmeye kulaklarım sağır oldu. Birkaç milyon dolar alabilir miyim demiş. Valla birkaç milyon dolar 9 milyon. Saçmalamayın demiş mahkemede. Ee, i̇nsan ona çift sayı koyar ya. Niye? Yani 4 milyon sağ kulak 4 milyon sol kulak için. Ha öyle kulak başına mı? Bence öyle olması lazım sağır olayım. Dokuz... E belki kulak başına veriyordur 4 Hadi milyon 4, 4, 4 milyon adadık. 1 milyon da manevi tazminat. tazminat. Eve gidip gelme için falan bu kadar masraf yaptık falan filan. Bulun'da da akıntı oldu demiş çünkü. Öyle bir e, şeyimiz var. Ondan sonra kendisine hayırlı yolculuklar diliyoruz. Bu arada bazı dinleyicilerimiz eğer hesap ettilerse... E, ...belki 4,5 milyon bir kulak 4,5 milyon öbür kulak için demişlerdi... ...ama adalet öyle işlemiyor yani. <gülüyor> öyle değil yani diyerek ben de burada gerekli cevabı vereyim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bunlarca insanlar bu şarkılarla diskolarda dans etmiş. Şimdi biz sadece bu şarkıyı çalınca yayına gitmediler oluyor. İlla üstüne konuşmak bile aslında yani. Biz de arka tarafta dans ediyorduk. Arka taraf dediğimiz. En son ee, danslar yapıyorduk. Yaşam alanı. Yani Living Room. Geçen gün televizyonda birisi yaşam alanı diye bahsediyordu evinin Hadi salonundan. Canım. Evet. Bu hani magazin programları oluyor ya. Evet evet, evet. evini gezdirenler. Evini gezdiren ünlüler. Ee, çok da zayıftaydı. Yani... Gülmüş. Tabii ki kendisinin mutlu olduğu yer onun için çok kuvvetli olabilir ama aslındadır sonuçta yani, ama yani, yani, tabii ki yani ona. MTV'de falan basketbol yıldızlarını rap yıldızlarını seyrediyoruz işte evleri böyle burası da sinema salonun burası da özel kendime yaptırdığım gişe ha ha falan diye dolaşan adamların yanında yani öyle bir yan oda falan... bir salon evi gezmek biraz şey oluyor 3 oda bir salon muydu onu da bilmiyorum ama hani böyle onun yanında bunun yanında diye kıyaslamadan ben böyle izliyordum. Hatta televizyona bakıyordum. Ee, ta ki şey deyince burası da living room deyince tıslamaya başladım ben televizyon karşısında. <gülüyor> o yüzden e, lütfen. Living living Anadolu diyoruz. Lütfen diyoruz. Elektrik kesilince bol bol ne yapın demiş uzmanlar. Üfleyin demiş. Üfleyin demiş. Hollandalı. Birbirinize e, üfleyin. Hollandalı e, ne belediye başkanı? E, Borker Odon belediye başkanı. İki ilçeyi tek belediye başkanları vermişler anladığım kadarıyla. Hollandalı'nın geldiği noktaya bak. <gülüyor> Marco Bey, e, Marco Out. Parantez içinde bir şey yazmıyor. Siyasetçi Hı. olduğu için mi yazılmıyor? Canım? Büyük ihtimalle. Marco Out e, demiş ki... Kış aylarında elektrik kesildikçe demiş. Öpüşün demiş. Öpüşün demiş. Öpüşün demiş. Ve <gülüyor> demiş birbirinize daha çok zaman ayırın demiş, haş yapın ki demiş, biraz demiş nüfusumuz artsın nüfusumuz dedi. artsın demiş ha kadar ne güzel demiş ama bir sayı vermemiş yani mesela 2, 4 <gülüyor> böyle bir şey Allah böyle ne şey verdiyse demiş yani 17 milyon kişinin e, yaşadığı Hollanda'da nüfusun yüzde 16 65 yaşın üzerinde onlar da şimdi <gülüyor> bize her zaman elektrikler sönüklemez mi o nüfus nüfus gelmiş yani 65'e bize elektrikler zaten söndü e diğer tarafta bir kısımla yani elektriğin sönmesini beklemiyordur herhalde elektrikler kesilse de bir yakınlaşsak demiyordur boş boş bir takım konuşmalar yani gündem değişimi sen o ilk önce bir enerji sıkıntısını çöz ama işte ne bileyim elektrik kesilince hani böyle bir hay Allah ya falan diye böyle hemen pencerenin kenarına gidilir. Nereye kadar kesilmiş falan diye bakılır ya. Evet sadece bizim sokakta mı? <gülüyor> Acaba bizim en büyük heyecan o. Sigortaya bakmadan sokağa bakılarak anlanır. Sigortada bir problem var mı yok mu diye öyle bir... E Hayatta her konuda hakkımızı savunduğumuz için elektrik kesildiğinde sadece bizim bloğumuz mu yoksa karşı tarafın de yanıyor mu çünkü orası da sönükse neyse tamam eşitlikçi davranı gibi bir şey oluyor işte blok blok bakılır ondan sonra sokak sokak ilçe ilçe artık evin cephesine manzarasına göre değişir ama yani adam bunu değiştirmeye çalışıyor herhalde adam ben derken, o heyecanı Marco, hatırlıyorum ya İzmir'den Ankara'da hiç olmadı galiba biz yani elektrik kesiliyordu hemen pencereye pencere şu karşı taraf yanıyor bir isyan <gülüyor> bir şey Meşalelerle biz karşı tarafa geçerdik falan. Onlar da hemen böyle bir söndürürlerdi. şey olmasın diye. Evet. Söndürmeyen olurduk. Kardeşim yanıyor ki yakıyoruz falan filan diye. Oldu, bize de bir kere meşaleyle... Kapısına çarpı koyuyorduk elektriği yananların. Hadi ya. Çok şey şiddetli dönemlerdi o. Hiç hatırlamak bile Aynı istedim. Aynı ya bizde ama biz hiç öyle gitmemiştik de bize gelmişlerdi. Meşaleyle elinde... Aza hanımefendi bir kadın gelmişti. Açmıştık. Buyurun efendim. Bütfen elektriklerini söndürür misiniz? Karşı tarafta yakamayanlar var. Çünkü sen bakmıyorsun ki nerenin elektriği söndürür. Yani elektrik Elektriğin varken. yanarken kontrol etmiyorsun ki. Kontrol etmiyorsun yani. Kesinlikle. O duruma düşmüştük bizde Karşı mahalle olarak. Neyse yani bu... Bu tartışmalar devam eder gider. Adam bunu değiştirmeye çalışıyor belki. Ee, Sen karşı Marco pencereye bakacağına. bakacağına kendi git kendi işine bak arkada diyor. İşine bak ya da kendine iş yarat demiş. Gerçi böyle bir durum olduğu zaman şimdi millet yine koşa koşa hemen pencerelere üşüşür. Niye? Başladı mı komşular diye. Belki bir şey görürüz diye. Öyle Karanlık herkes anlık olunca millet ama rahat baş... eder. Birilerinin başlaması lazım merkez birbirine bakarsa olmaz ki. Öyle yani mahallede sözü geçen birisinin cama çıkıp, haydi arkadaşlar hazır kesişmişken elektrikler falan diye. 19 Ocak'ta. Yumulan din... 19 Ocak'ta Dinyeper nokta. Az önceki Yumul'un Hollandalılara nokta koyduk çünkü Başka, bir, başka bir habere geçiyoruz Çünkü neden? Ukraynalı Ortodokslar 19 Ocak'ta Dimyeber nehrinde buluştu Biz Ukraynalıyız lay, lay, lay, lay Diyerek nehre girmişler Sıfır dereceye aldırış etmeden buz gibi nehre girmiş onlarca kişi İlahiler içtiğinde vaftiz oldu Bununla ilgili uzun uzun haberler var işte soba getirenler, çadır hizmeti verenler falan filan böyle ayrıntılar var. Ne kadar güzel. Bununla ilgili olarak akşam gazetesinin <gülüyor> manşeti ne olmuş olabilir? dizin böylesi. Çok güzel tahmin ama ı -ı, maalesef. Ortodokslar çıldırmış olmalı. Şöyle tek kelime olduğunu ben sana ipucu olarak vereyim. Eksi 30 derecede diye başlıyor o küçük yazılmış büyük olan başlık. Eksi 30 derecede... Düz düşün ya düz düşün yani... Dondular. Kolay düşün. Ben bu soruyu sormamışım gibi düşün yani. Biz kendi kendimize konuşuyormuşuz gibi düşün. Eksi 30 derecede ne yapıyorlar? Eksi 30 dereceyi bulan soğuğa aldırmadan buzlu suya girerek ee, vaftis... Ee, Eksi 30 oldu. derece coşkusu. Değil. Ben söyleyeyim daha fazla yormayayım seni. Eksi 30 derece... Birçok dinleyicimiz söyledi bunu şu anda ama... Ben söyleyeyim. Eksi 30 derecede vafpus Nihayet akşam gazetesi doğruyu buldu. Evet Vaf <gülüyor> Kendilerini tebrik ediyoruz. Valla yani hakkını vermek lazım. Yani bir, pek çok zaman böyle müstehsi yaklaşıyoruz bu olaya ama bugün hakkını veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyoruz. Eksi gibi. 30 derece. Waffle. Onu da yazalım. Bir günde onu yazalım. <gülüyor> Rahat bir gazete. Ne kadar güzel. Ya bu Snyder'le ilgili e, bir saattir falan hiç konuşmuyoruz. Snyder evet Sen, doğru. Bir, bir gire geldi gire. mi acaba ne oldu? 3.5'da gelecekmiş. Snyder Twitter'ı salladı diye. Başına bir şey mi geldi acaba? Haber ben de geldin. Twitter'dan takip ettim olayları. Snyder'i mi? Hı -hı. Oradan biliyorum yani. Pazartesi gelmesi. pazartesi gelmesi Pazartesi gelmesi eee daha çıkacak. Orada. Cumartesi günü maça yetişecek. Hayır, hayır Pazartesi neşelendi. Hani böyle bir pazartesi doğru. Neşvesiz oluyor insanlar, şey oluyor falan filan. E, ona yönelik e, tüm taraftarlar Galatasaray'a teşekkür etmiş. Ondan bir yalgımla sonra... başlayacaktı haftaya Snyder gelmese. Şimdi coşkuyla başlıyor sayesinde. E, gelen çeşitli e, tweetleri Şimdiden yazmaya başladılar. Bu arada e, hanımı gille mi geliyor acaba? İşiniz... Önden ben gideyim demiş. Çünkü en son geçen bir spor programında ben e, kanal gezerken... E, ...Snyder'in eşi hakkında konuşulduğunu duydum. Ben de ona ben... o zaman Twitter'dan <gülüyor> mesaj atayım. Sen de gel diye. <gülüyor> falan diye. Böyle böyle Kaya Çinigiroğlu konuşuyordu galiba. Yani nasıl bir dünyaya geldiğini şu anda tam bilmiyor Snyder. Futbolumla gündeme geleceğim falan gibi... Herhalde uçakta şey falan düşünüyorum. Böyle böyle bir çalım atarım ona. Onu oradan böyle geçerim yandan. Hemen oradan kaleye vururum. falan diye, diye düşünmüş sonra da musunu yemiş. Şimdi, <gülüyor> mus yemiş. <gülüyor> Aslında çikolatayla inecekmiş. <gülüyor> çok güzel. Türk kameraları ile geldim. Vallahi mükemmel demiştim. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bir Türk taraftarının coşkusu. Orada Intel'de Antin Kuntin adamlar tamam evet çok seviyorlardır. Coşuyorlardır da. Türk coşkusunun ne olduğunu görecek, Türk coşkusunun da Türk şeyinin de ee, nasıl diyeyim artık ona öfkesinin de ne olduğunu görecek evet. önümüzdeki günlerde. Umarız öfkeyi geçiyor. Acaba biliyor mu çok para yani ortalamanın çok çok üzerinde para alarak geldiğini biliyordur herhalde değil mi? Öyle bir araştırma yapmıyordur yani. Bence kendi kendine iyi falan demiştir. İyi oldu. <gülüyor> İyi, çok Takımdakilerden çekinirim ben öyle çok para aldığında. Sokaktaki adamdan ne çekineceksin Çıksan oynadarsın da de. Sokaktaki adam değil canım zaten takım Takımdaki arkadaşından arkadaşlar ben. Ha. O zaman bu atsın o golü de bu atsın. Kaleye de bu baksın falan demez mi şimdi? Takım ya, arkadaşım Ben derim yani. Der de içinden der dışından dediği zaman. Ama gerçi Fatih Terim faktörü var ya. Fatih Terim faktörü O faktörle ne oluyor? Höt, höt faktörü. Höt. Öyle mi oluyor? E tabi höt diyebilir Fatih Terim. Der, şey. Büyük ihtimalle der, de evet, öyle, Fatih yani. Terim'den daha çok mu alıyor para? Onu bilmiyorum ya. Yani Fatih Terim ne kadar aldığını biliyor muyuz? Yani gizli midir hocaların ne aldığı? Değildir herhalde. Yok canım bellidir ne aldığı Fatih sonuç olarak Fatih Terim'den da... de daha çok alıyordur büyük ihtimalle. Yıldız futbolcu yani şey bir takımda en fazla teknik direktör alır diye kurallıyor herhalde. Yani en son ben Fatih Terim'in şey diye açıklamasını okudum. Bilmiyorum doğru mu çünkü. Durumu iyi şeydir. diye bir açıklamasını ben okumuştum. <gülüyor> <gülüyor> az şeyler de yani olmadan söylenmeden yazılıyor da e, Snyder Snyder'i soruyorlar. E, gelince çalışacak vallahi diye bir açıklaması var. Açıklaması ya Yani sen öyle oku diğer futbolcular her diye susturur Fatih Terim de Fatih Terim konuşmaya başlarsa onu kimse sustıramaz. E o zaman takıma da bu yönetsin. Hakikaten zor günler zor. Yani Profesyonel futbolcu işte hepimiz kıskanıyoruz falan. Çok paralar alıyorlar yaptıkları işte nedir falan diye de göğüs gelmek zorunda kaldıkları da çok büyük egolar var. Çok büyük böyle bir e, kitle yerle boğuşmak zorunda kalıyorlar. Ha, Burada zor. Aha işte Snyder'e her sezon. Şimdi bir kere 3,5 yıllığına Galatasaray'da. E, 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. imzaladı. E, 4,5 milyon euro garanti para her sezon. Tamam Garanti... Kafam rahat edilmiş. Garanti para. Garanti para. <gülüyor> ne demek ya garanti para? Türkiye ayağını bastığında parası cebinde. çantayla veriyorlar. Yani yensen de yenilsen de oynasan Hı -hı. da oynamasan dört buçuk milyon dört buçuk senle veriyorlar. Üç buçuk üç buçuk yıl için ve daha doğrusu her yıl için ve 25.000 bin euro da maçbaşı ücret. Maaş yani. O da mı garanti? Yoksa maça çıktığında alıyor. Ha, maça çıksa alamaz. Yani sen de yenilsen de. Tabi. Orada şey yapacaklar büyük ihtimalle kulüptekiler bu hafta çıkardığım durumumuz yok diye. Zaten yandığı zaman verilen şey herhalde burada yenersen şu kadar. Bir de bir var şeyi falan filan gayet güzel para kalıyor. Çok rahat yani 4,5 milyon euro ile çok rahat yaşar. Çok rahat yaşar. Hele İstanbul'da çok krallar gibi yaşar. Sonuç olarak. Zaten bunların içkisi yok, kumarı yok, gece hayatı yok teorik olarak sporcu olduğundan. Teorik olarak da bilmiyorum. Yani yakın zamanda görebiliriz. Gözler zaman. sapıttı falan diye <gülüyor> haberler. Genç Sinaylar kalemin gollere kapalı demiş. Efendim kalede de oynamayacaksın olsun. Diye. Sen bir spor gazetesi çıkarsan aslında çok güzel olur ya. <gülüyor> Valla benim çıkaracağım gazeteyi <gülüyor> AMK diye çıkardılar zaten. <gülüyor> benim çıkarabileceğim benim futbol bilgim anca onu yetiyor. Valla çok güzel olur ya. Her gelen futbolcunun elinde, <gülüyor> elinde topla bir fotoğrafı. <gülüyor> Elinde topla. Bana gözü merceği alın. <gülüyor> Topu böyle ortaya alacaksınız. Kalem gollere kapalı. Manşet Top. de hazır. <gülüyor> Topu <gülüyor> Ve bir tane daha. bir iki manşetin var senin fiksin. Bir de asla şımarmayacağım. <gülüyor> evet asla şımarmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela eğer kaleciyse <gülüyor> kalem gollere kapalı. Herhangi bir yerde oynuyorsa yani asla şımarmayacağım. <gülüyor> yani Bak, dikkat et yani futbolcu olması yeterli. Hatta hakemle ilgili falan da bu manşeti kullanabilirim. Niye hakemlerin öyle fotoğrafları yok? Evet niye öyle ya? Mesela cebim son kartta kapalı diye eli, eli böyle kalbinde falan gibi bir şey. İtalya gibi. Ben şu gözüm erce bulup hemen gidiyoruz tabii. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.